Polyanna Sevgili dinleyiciler Şimdi sizlere Polyanna adlı sürekli Oyunumuzun dokuzuncu bölümünü sunuyoruz sabah Pollyanna'yı tanıyor. Çarşıda, pazarda gördüğüm herkes bana evimize gelen sevimli küçük kızdan söz ediyordu. Ona ait öyle şeyler duyuyordum ki her seferinde ağzım bir karış açık kalıyordu. Ya Rabbi, bu kadar çok dostu nasıl edinebilmişti bu kız? Bir türlü aklım almıyordu. Pollyanna'nın Mısır Pendelton ziyarete gittiğinden birkaç gün sonraydı. Miss Polly Yardımseverler Derneği'nin bir toplantısına gitmişti. Döndüğü zaman yanakları pembe pembe olmuş, ıslak rüzgarın dağıttığı saçları kabarmıştı Firketelerden kurtulan bazı bukleleri alnına düşmüştü oh, Aman aman! Çabuk çabuk kapıyı kapat iyisin! Hava bozdu bir yağmur bir rüzgar Sorma yaz yağmurdur Hemen geçer mi Harrington neyse ki çok ıslanmamışsın Arabadan kapıya gelince kadar Bu kadarı gene çok sayılır Politeye sen mi geldi? Evet miss polyanna Politeye Hoş geldiniz Güzellik böyle. Güzellik Hii. mi? Ah, şu halime bak neye döndüm. Ne ee, olur ne olur düzeltmeyin saçlarınızı ben şimdi onlardan bahsediyordum. O güzelim simsiyah dalgalı saçlarınız ah teyzeciğim. Bu haliyle öyle güzel ki onlar. Deli çocuk hadi gel bakayım benimle sana soracaklarım var. Poliana, Geçen gün ne de mi yardım sevenlere gidip de o dilenci çocuktan bahsettin? Hı? Söyler misin? O poli teyze saçınız böyleyken ne kadar güzel bilemezsiniz. Niye onları daima sıkı sıkı topuz yapıyorsunuz anlamıyorum. Mrs. Snow gibi sizin de saçınızı tarayıp çiçek takmama izin verin ne olur. Poli sorduğum şeye cevap ver lütfen. Geçen gün ne diye yardım sevenlere gittin diyorum. Bu ne saçmalık böyle? Vallahi onların Jimmy yerine kendi raporlarını büyütmek istediklerini anlayıncaya kadar... ...bu davranışımın saçma olduğunu bilmiyordum teyzeciğim. O zaman ben de Jimmy'yi yanlarına almaları için kendi yardımseverlerime mektup yazdım. Bunu da mı yaptın? Tabii ne yapayım? Jimmy Bey'in yersiz yurtsuz ortada kalmasına bir türlü gönlüm razı olmuyordu. Bakalım onlar ne cevap verecek? Oh poli teyze bana saçınızı taratacaksınız değil mi? Polly Bugün hanımlar senin oraya nasıl gittiğini Anlattıkları vakit öyle utandım ki Ben... Söylemediniz Saçlarınızı taramama söylemediniz İşte şimdi siz burada bir dakika Bekleyin ben bir tarak getireyim Ama polyamna Polyamna <gülüyor> Siz mi buraya geldiniz Bakın bu daha iyi işte Şimdi lütfen şuraya oturun Şuraya ha? şöyle <gülüyor> ah Saçınızı taramama izin verdiğiniz için Öyle sevindim ki teyzecim Fakat işte. anlamıyorum ben Ben <gülüyor> Aman aman meğer ne güzel saçlarınız varmış sizin ipek gibi Hem de Mesut daha çok Polly teyzeciğim şimdi sizi öyle güzel yapacağım ki Herkes size bakmaya can atacak ah, Bu saçmalığı yapmana nasıl izin verdiğime hala şaşıyorum Polly Anna Biçim teyzeciğim oysa herkes size bakmak için başına çevirince o kadar sevineceksiniz ki Siz güzel şeylere bakmasını sevmez misiniz? <gülüyor> oh, ben güzel şeylere bakacağım ne kadar mutlu oldum İyi <gülüyor> ya ama yavrucuğum ben... <gülüyor> Başkalarının saçını taramaya da bayılırım ben Aklıma bir şey geldi <gülüyor> Ama sırdır söylemem Aman gene ne yapacaksın kuzum? Ay bir dakikacık yalnız bir dakikacık sizi yalnız bırakacağım Bekleyin ve hiç kıpırdamayın yerinizde oturun ne olur <gülüyor> Şöyle Hey bakayım. yarabbim Çattık belaya, ay, ay Poli ne Bila. yapıyorsun canım? <gülüyor> ya beni gözetleyeceğinizden korktuğum için gözlerinizi bağlıyorum. Oh, bir dakika bile sürmez, sonra hemen bakarsın. Çek şunu gözlerinden Allah aşkına Hır çek. Hırmayın beni ne olur, hadi ver elinizi bana ve birlikte yürüyün. Ay Allah'ım, hay Allah'ım Allah sen bilirsin. Hadi. Deli deli şeyler yaptırıyorsun bana bugün. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ha şöyle, şey şimdi, şimdi gözlerinizi açıyorum Poli Teyze. Şu cama vuran aksinize bir bakın hele. Nasıl? <gülüyor> Pulya'mla bu delilik <gülüyor> saçmalık bu. Şu halime bak. Omuzlarımdaki ipek şal, başımdaki kırmızı bir gül. Hele şu saçlarım. Üstelik kış bahçesine getirmişsin beni. Spanyol dilberlerine benzediniz poli Bakın. Güneş bile sizi böyle görünce yeniden açtı. Pencereleri mahsus açtım. Camda kendinizi göresiniz diye. Kendinizi beğenmediğinizi söyleyebilir misiniz bana? He? Eyvah! Rezil ettim beni? Rezil mi ettim? Ama neden? Niye sokağa bakıp kaçtırdıysa? Aaa! Doktor Chilton! Doktor Chilton'un arabası bu. Beni çağırıyor galiba. Doktor Chilton! Beni mi görmek istemiştiniz? Vurlayın Oynuyorum. Beni böyle maskaraya çevirip Herkese bu şekilde görünmeme sebep oldun ah, Aptallık bende Sana nasıl uydum bilmem ki Oysa pek güzel pek sevimliydiniz teyzeciğim Öyle <gülüyor> genç görünüyor Sevimli deyzeciğim. mi? Hadi canım Tabi ama teyzeciğim ne olur saçlarınızı olduğu gibi bırakın Bozmayın böyle mi? Buna razı olur muyum sanıyorsun deli çocuk <gülüyor> <bir. gülüyor> Baba ne güzeldiniz yazık oldu Neyse ben gideyim bari Evet evet hadi koş git hiç durma Keşke daha önce gitmiş olsaydım. Doktor Çilton'un kendisini o şekilde görmesi... ...nedense Miss Polly'i çok kızdırmıştı. Pollyanna gittikten sonra... ...uzun süre odasından dışarı çıkmamıştı. Akşam üzeri yine... ...Doktor Çilton'un arabasıyla döndüğü zaman... ...hemen Pollyanna'nın yanına koştum. Doktorun Miss Polly'yi gerçekten o şekilde görüp görmediğini pek merak etmiştim. Oh, hele şükür gelebildim Polly yanına. Sen gelinceye kadar ben de burada dokuz doğurdum. Aniye neyse? Niye'si var mı? Bir kere nereye gittiğini merak etmiştim. Mr Pendleton'a tabii. Ee, sonra da Doktor Chilton'un teyzeni o haliyle görüp görmediğini merak etmiştim. <gülüyor> görmüş tabii görmüş. Teyzemi bilmem ama ben buna çok memnun oldum. Herkesin onu gerçek güzel haliyle görmesini isterim de ondan. Biliyor musun? O kendi kendini çirkinleştiriyor. Doktor Chilton onu çok beğenmiş. Sahi mi? Ha, arabasına bindiğim zaman öyle söyledi. Sizi beklettim efendim özür dilerim Aman rica ederim Gelin bakalım Şimdi nereye gidiyoruz? Mr. Pendleton'a <Gülüyor> Gelmek nezaketinde bulunursan çok sevinicini söyledi Yağmur durunca ben de seni almaya geldim oh, Çok iyi etmişsiniz Teyzeniz gelmenizi pek istemedik halim <Gülüyor> Yok aksine Ne kadar çabuk gidersem o kadar iyi olacağını söyledim Biraz önce Kış bahçesinin penceresinde gördüğüm oydu değil mi? Evet bütün mesele de o ya zaten Odasında bulduğum çok güzel bir şalı omuzuna koymuş Saçlarını serbestçe tarayıp bir de gül takmıştım Ah öyle güzel olmuştu ki Yoksa güzel değil mi Siz de dersiniz? Evet Pollyanna Ben de çok güzel buldum Sahi mi? İşte buna çok sevindim Ona da söyleyince o da çok sevinecek muhakkak Hayır Pollyanna Sakın bunu söylemeni istemiyorum Aa, Neden efendim? Oysa sevinirsiniz sanmıştım ama o sevinmez yavrum. Doğru. Şimdi sizi gördüğü için pencerenin önden kaçtığını anlıyorum. Beni maskaraya çevirip herkese gösterdin derken neredeyse ağlamak üzereydi. Tahmin etmiştim. Ama niye böyle düşündüğünü bir türlü anlayamıyorum doğrusu. O kadar güzel olmuştu ki. Neyse. Hadi. Pendleton'a geldik işte. Hadi. Senin bakalım. <gülüyor> Saat altıya varmadan gelir alırım olmaz mı? Peki olur efendim şimdilik Hayır. Hoşça kal. Hoşçakal. Gel bakalım küçük dostum, çok iyi kalpli bir kız oldun, beni affedip görmeye gelmenden bir kez daha belli oldu işte. Aa, sizi affetmek Heh. mi? Ne demek istediğinizi anlayamadım Mr. Pendleton. Anlarsın, anlarsın. Sana karşı epey kaba davrandım Pollyanna. Bugün hala sana teşekkür edemediğim aklıma geldi... Yani o gün beni bulup... yardımma koştuğun için demek Aa, istiyorum. Evet. evet. Sizi bulduğuma çok sevinmiştim. <gülüyor> Ama bacağınızın... Evet. ...kırıldığına sevinmedim. Tabii. Tabii. Tabii. tabii anlıyorum. Bugün yaptıklarından dolayı... ...sana çok teşekkür ederim yavrum. Ne kadar cesur... ...becerikli bir kız olduğunu görerek... ...sana hayran oldum. Sonra... sonra ...paça için de teşekkür ederim. Aha beğendiniz mi? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Bugün... Poli teyzenin göndermediği başka şeylerim var mı? Hayır ha? efendim. <gülüyor> ben affedim Mıstr Pendleton. Ne? O gün Poli göndermedi derken kabalık etmek istememişti. Oo, oo, oo. Ee, suratını asma öyle. Bunda üzülecek hiçbir şey yok çocuğum. Ben sadece şaka etmiştim. Sayın. Çok sevindim buna. Ben de seni tekrar gördüğüme sevindim Poliana. Sık sık gelmeni ne kadar istiyorum bilemezsin. Yapay yalnızım. Sana çok ihtiyacım var. Bunun başka bir sebebi daha var. Ama onu sana daha sonra anlatırım Poliana. Evet. Kim olduğunu öğrenince seni bir daha görmek istemeyeceğimi sarmıştım. Ya, iyi beni de? Bana uzun yıllar unutmaya çalıştığım bir şeyi hatırlatıyordun da ondan çok geçmeden. Seni göremediğim için unutmak istediğim o şeyi... ...daha fazla hatırlamaya başladığımı anladım. Onun için artık gelmeni istiyorum. Gelir misin bana küçük kız? Tabii. Ha? Tabii Mr Pendleton. Teşekkür ederim. Sık sık geleceğim. Teşekkürler. ederim. Ah, i̇şte böyle nesi? Vallahi ihtiyarla artık çok iyi dostuz. Bana gezdiği ülkelere dair ne hikayeleri anlattı. Oralardan getirdiği ne çok şeyler gösterdi mi bilsem. Tövbeler olsun töbe töbe. Akıl alacak iş değil bu. O kadar aksi, o kadar kabuğuna çekilmiş bir ihtiyardı ki. O. Hiç de aksi değil neyse sadece görünüş öyle. Neden herkes onu öyle tanıyor biliyor musun? Ben biliyorum. Poli bile pek sevmiyor onu. Kendi gönderdi sanır diye paçayı göndermek istememişti adamcağızla biliyorsun. Benim asıl tuhafıma giden o adamın sana bu kadar bağlanışı Polyanna. Çünkü o çocuklardan hiç hoşlanmaz. Benden hoşlandı işte. <gülüyor> Ama önceleri pek görmek istememiş. Çünkü ona unutmak istediği bir şeyi hatırlatıyormuşum. Allah Allah garip şey. Evet öyle söyledi. Peki neymiş o şey? Bilmem söylemedi. Bir şeymiş işte. Poliana adlı sürekli oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte 10. bölüm.